Karagözüm, yap programımızın açılışını. Olur hacivatım yapayım. <gülüyor> Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Olmaz efendim, olmaz. Çok klasik sözler. Bunlar eskide kaldı. Öyle Artık Kara Gözlü hacivat insanlara yeni şeyler söylemeli.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 Program yapar mısınız? Teklifi gelmiş. Çok sevinmişler bu işe. Ne? Ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlardı. Hayır gözüm öyle dememişler. Ne demişler? ha dostum diyerek başlamışlar programa. Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa. ha dostum. Sevgili seyircilerimiz... ...bir hak dostum daha başlıyor. Başlıyor, başlıyor. Kadar cansız söyledin öyle Karagöz'üm. Başından savar gibi başlıyor, başlıyor diyorsun. Nasıl söyleseydim? Daha içten, daha samimi, daha neşeli. Başlıyor, başlıyor gibi. İlla senin gibi uluyacağım yani öyle mi? göz, programın başında birbirimizi kırmayalım bak. Sonunda mı kıralım? Hiç kırmayalım. Niye birbirimizi kırıyoruz birader? Tabii tabii sen de haklısın. Ya Karagöz... Senin canın niye sıkıldı? Hayırdır bir şey mi oldu? Kim şey oldu aciğat? <gülüyor> ne oldu birader anlatsana ya bu? Ay <gülüyor> aciğat nasıl söylesen bilemiyorum. Ne oldu ya? Acayip merak ettim bak şimdi çabuk söyle. <gülüyor> söyleyeceğim söyleyeceğim. Benim olan var ya benim olan. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay oldu vay vay vay vay. Ne senin olan? Benim oğlan çeteye karışmış birader! Yapma ya! Ne çetesiymiş bu? İnternet çetesi galiba! Tüh, tüh tüh tüh tüh! Her yerde çete var birader! İnternette bile çete kurmuşlar, şuna bak! Bunlar kümeste bile çete kurarlar! Hainler, oğlumu da elimden alacaklar! Körpe gençler işlerine alet ediyorlar! Titikçi lan yapıyorlar! El aleme kurşun sıktırıyorlar maazallah. Bizim oğlan limon bile sıkamaz. Ne azart dedikten çeteden. Evlatlarımızı sıkı takip etmeliyiz. Babalık, annelik sevgimizle muamele etmeliyiz. Doğru. Biz oğlanı çok ihmal ettik. Varsa yoksa televizyon, internet. Peki çetede olduğunu nasıl anladın karabizu? Geçen gün eve Haldun diye bir arkadaşı geldi bunun. Bana baba Haldun'la çetede tanıştık dedi. Vay be. Açık açık söylüyor ha. Korkusu da yok. Söyledi valla. Hatta bu haydunun abisi çetede tanıştığı bir kızla evlenmiş. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Senin oğlanın başını da yakacaklar. Dört tarafımız çete olmuş birader. Bu çete işine daha küçükten itibaren özendirme var hacıya bak. Hatırlasana ilkokuldayken oyun olsun diye biz de çete kurardık. Önümüze gelene bir tekme falan diye teneffüslerde gezer dururdu böyle aval aval. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Şimdilerde de dizilerden filan özeniyorlar. Özeni özeni çeteye mi özendi bizi oğlan? Şöyle doktoru avukata özenseydi ya. Her gün yeni bir çete yakalanıyor. Meşhurlar bile bu çetelere karışıyor. Senin oğlan karışmış çok mu? Ya bu çeteye karışan meşhurların tuzu kuru, benim oğlanın ağzı daha süt kokuyor. Çeteyi bırak, peçete bile diyemez beni bu oğlanı. Gizli gizli ne işler çevirmiş. Sizi resmen kandırmış yahu! Ya hatta bu haydun da var ya haydunlar, her gün çeteleşiyormuş! Her gün çeteleşiyorlar mıymış? O ne demek yahu? Ne, ne bileyim, benim oğlan söyledi. Her gün internette haydunla çeteleşiyoruz dedi. Durmadan çoğalıyorlar galiba! Dur bakayım dur dur dur! Ne dedi ne dedi? Ee, çeteleşiyoruz dedi. Hatta bu sabah nereye gidiyorsun oğlum dedim... ...internet kayfaya arkadaşlarla çeteleşeceğim dedi. <gülüyor> Allah ilini versin kara göz. O çeteleşmek değil. Çetleşmek. Yani internette birbiriyle mesajlaşmaya çetleşme denir. Çette tanıştığım dediği de o. Oh, çetede değil yani. Ha, benim oğlan çeteye karışmamış yani. Yok birader yok. Çok şükür. <gülüyor> Sadece zamanını boşa harcamış. Hep şu. Oh. Oh. Vay be, iyi, iyi. acayip rahatladım. Yani çetleşmek, çete kurmak gibi bir şey değil, öyle mi? Değil hey efendim, değil. İyi iyi, karakola da boşu boşuna dilekçe verdim o zaman. <gülüyor> ne dilekçesi birader? İşte bu halde abisini çete elemanı, oğlumun da beynini yıkamaya çalışıyorlar diye polise ihbar ettiydim. Ama ama ama, ama dur, dur dur dur dur şimdi, dur, dur, dur, dur, dur, dur. ne olacak acaba? Eyvah, eyvah ne yaptın? Dinlemeden, anlamadan. Koş koş! Hemen karakola dilekçeni girer! Yoksa senin oğlanı bile Kodos'a yollarlar! Yapma ya! Vay, vay vay vay vay vay! Ben ne yaptım? Hemen gideyim Hacı İbat! Karaköz kara göz, git! Efendim! Her ne kadar sürçülisan ettikse... ...affola! Sen affola! Benim oğlan Kodos'a giderse ben de mahvolayım! Koş koş! Acele et kara gözüm. Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak savaşçım en ucuzu bu seslendirme sanatçısı. Bir pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Buyur abi sen. E <gülüyor> aynen aynen. Buyurun abi. Yazan Serkan Öztürk. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan. Bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abi, <gülüyor> gürültü ya. yapmayın stüdyodayız. <gülüyor>